Oh yeah. gaste Kainat, bugün 28 Temmuz Perşembe, yıl 2016, ay 7, gün 210, Hızır 84 1437, Hicri Şevval 24, 1432, Rumi Temmuz 15 Üzümlerin kararmaya başlaması, Yağmur. günün sözü, insanın hakiki asaleti erdemden gelir, doğuştan değil, epiktetos Günün tarihi 102 yıl önce bugün 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş notası vermesiyle Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. 208 yıl önce bugün 28 Temmuz 1808'de II. Mahmud padişah oldu. III. Selim'i tekrar padişah yapılacağını düşünen IV. Mustafa III. Selim'i öldürtünce alemdar Mustafa Paşa Sadrazam derhal II. Mahmudu tahta geçirdi. Büyük saatle marif takvimi 56 yıl önce I had Spain 50 años yo tuve Some of them some of them did come back And this is the song that they taught me. Algunos regresaron a mi país, y esta es la canción que ellos me enseñaron. It's a song of the Abraham Lincoln Battalion. conparamon para bomba ni ay ay ay ay luchamos por para sir! para Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer Mardır Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Ay Carmela Viva la Quincy Brigada diye İspanya İç Savaşı'ndan gelen ee, ve dönenlerin orada çarpışıp dönenlerin Abraham Lincoln taburunda Çarpışanların, dönenlerin getirdiği şarkılardan birini Pete Sego ve arkadaşlarından, yorumundan dinledik. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyarak bulmaya çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Uzaklardan Gelen Komutan Brunette 1937 yazı Savaşın tam ortasında bir mermi Oliver Law'un göğsünü parçalar. Oliver siyahtı, kızıldı ve işçiydi. Lincoln Tugay'ın saflarında İspanyol Cumhuriyeti için savaşmak üzere Chicago'dan gelmişti. Tugay'da siyahlar ayrı bir alay oluşturmazlar. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez beyazlar ve siyahlar bir aradadırlar. Ve Amerika Birleşik Devletler tarihinde yine ilk kez beyaz askerler siyah bir komutanın emirlerini yerine getirmişlerdir. Bu tuhaf bir komutandır. Oliver Law askerlerine saldırı emri verdiğinde bir dürbünle onları uzaktan seyretmez, onlardan önce ileri doğru atılırdı. Zaten uluslararası tugayları oluşturan gönüllülerin hepsi öyle ya da böyle tuhaf kişilerdir. Ne madalya kazanmak için, ne toprak fethetmek için, ne de ...petrol kuyularını ele geçirmek için savaşırlar. Oliver bazen... ...kendi kendine sorardı. Eğer bu beyazların arasındaki bir savaşsa... ...ve beyazlar bizi asırlardır köle olarak kullanmışlarsa... ...o halde benim burada ne işim var? Bir siyah olarak benim burada ne işim var? Ve kendi kendine yanıt verirdi. Buraları faşistlerden temizlemek gerekiyor. Ve... Sanki bir şaka yaparmış gibi gülerek eklerdi. E, bu işi yaparken aramızdan bazılarının ölmesi gerekecek. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1794'te bugün Fransız devriminde devrimin liderlerinden Maximilien Robespierre ve Louis-Antoine de Saint-Just Guillotine le. Paris'te Fransa'da idam edildiler. 1942'de bugün İkinci Dünya Savaşında, daha doğrusu şöyle bir açıklama yapalım hemen Robespierre'in e, nasıl gittiğini Saint Just'le beraber önce onu söyleyeyim sonra ikinci 1942 şeyine geçelim. E, geçen Nerede Ahmet Altan, 20 Temmuz'da haberdar sitesinde şimdi kapalı olan bir yazı yazmıştı. Goril ve Robespierre diye oradan bir alıntı okuyarak şey yapabiliriz. Dehşet dönemleri epey yaşandı insanlık tarihinde. İnsanlar birbirlerini öldürdüler, korkuttular, acı çektirdiler diyor. Böyle dönemlerin en bilinen, tarihte en fazla iz bırakmış olanlarından biri... ...Fransız devriminin en karanlık süreci sayılabilecek olan... Terör dönemidir. Terör kelimesini de zaten onlar icat etmişlerdi. Giyotinli idamların başladığı dönemdir bu. O dönemin yöneticisi Maximilien Robespierre'di. İlk başlarda halkın çok sevdiği bir siyasetçiydi. Daha sonra devrimin gerçekleştirdiği birçok demokratik reform onun döneminde iptal edildi. Korkunç bir devlet terörü yaşattı Fransa'ya. Eğer yanlış bilmiyorsam diyor Ahmet Altan. Bugün Fransa'da heykeli olmayan tek devrim yöneticisi odur. İdamı, ölümü, giyotini Fransa'nın hayatına sokan, idamları halk şenliğine çeviren, insanların korkudan ödünü patlatan bu adam ne oldu biliyor musunuz? Bunu idamı destekleyen bütün siyasetçilere soruyorum diyor. Biliyor musunuz idamın sembolü olan bu adamın başına ne geldiğini? Alkışlarla başlayan bir meclis oturumunda, yardımcısı Saint kürsüde konuşurken birden muhalefet milletvekilleri üstüne yürüyüp elindeki kağıdı aldılar. Arkadan birileri yakalayın diye bağırdı ve Robespierre arkadaşları yakalandı. Sonra da kullanmaktan çok hoşlandığı giyotinde kafası kesildi. Burada tarihte bugün de olanı bu şekilde özetlemek mümkün altın kaleminden. Ölümle oynamak siyasetçiler için şayanı tavsiye bir iş değildir. Siyasetçiler ölümün değil hayatın savunucusu olmalı diye de bir yorumla bitiriyordu. Hem başkalarının hem kendilerinin hayatını böylece güvenceye alırlar. Aksi herkes için büyük tehlikeler yaratır diyordu Ahmet Altan. Oradan tarihte bugün 1942'de bugüne geçelim. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin o zamanki lideri Josef Stalin Yosef Stalin ya da 227 numaralı kararnami imzalar, emirnami ya da ve ilerlemekte olan Alman şeylerine karşı, e, birliklerine karşı kaçanlar, ricat edenler ya da pozisyonlarını herhangi bir şekilde emir olmadan terk edenlerin divan halpte yargılanacakları ve e, ya Bulak adasında ya idamla Gulag adalarında takım adalarında hapis e, kamplarda ya idam ya da Ştrafbaht diye bir ceza taburunda görevlendirilecekleri belirtiliyordu. Ştrafbaht'ın bu 227 numaralı kararnameyle çıkan batların ne olduğunu da söyleyelim hemen. Wikipedia'dan bakalım. Sovyet ceza taburları İkinci Dünya Savaşı'nda işte Özellikle de Doğu Cephesi diye adlandırılan Almanya ile Naziler Ruslar arasındaki cephede Çok kullanılan bir şey ee, Yö Yözef Stalin Bu 1942 Temmuz'undaki tarihte bugün Verilen kararnamesiyle Yeniden disiplini sağlamak için çünkü recat başlamış. Alman orduları daha disiplini ve hazırlıklı naziler yıllardan beri savaşa hazırlanıyorlar. Ve bir adım bile geri atılmayacak diye. Ni nazad diye bir lafla gelmiş. İşte bunlarda tüm kızıl ordu da birinci sloganlar haline geliyor. Geri adım yok. Ve Volga gerisinde bir yer yok şeklinde... ...sloganlarla beraber insanlar savaşmaya devam ediyorlar. Evet. Yani şeyi ağlayabilmek için itaati. Sonucuna da bakalım. Ee, yani... ...850 kişiye kadar çıkabiliyormuş. Ee, bazen 50, bazen 300, bazen 850 kişi olabiliyorlarmış. Fakat yani Kızıl Ordunun düzenli taburlarından bile daha büyük olabiliyorlarmış. Fakat bu ceza taburlarında telef olan insanların sayısı 1942'de bugünden başlayıp savaşın sona erdiği ilan edilen 1945 Mayısına kadar geçen süre içinde burada burada gönderilenlerin sayısı 427.910 olarak tespit edilmiş. Yani yarım milyona yakın insan ve pek azı savaşı atlatabilmiş. Mücaza taburlarında. Böyle bir şey işte. Ve sonuç olarak da tarihte bugün öğretici oluyor tarih. 1808'de bugünse biraz önce Saatli Marif Takviminde de e, belirttiğimiz gibi bir Saray darbesi sonucu 2. Mahmut Osmanlı İmparatorluğu'nun e, Sultanı Ve İslam'ın Halifesi oluyor Amcası 3. Selim'in yolundan ilerliyor Sultan Mahmut Nizam-ı Cedid ordusunu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden düzenliyor Ve Sekban-ı Cedid'in giderek güçlenmesi Ve aylıklarının da fazla olması Nedeniyle rahatsız olan yeniçeriler Ayaklanıyorlar Ve bu ayaklanmada Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybediyor. İstanbul'da birçok yangının ve yağmanın başlaması üzerine de 18 Kasım 1808'de Sekbanı Cedid ocağı lağvediliyor yani kaldırılıyor. Böyle de bir tarihte bugünümüz var. Bugün ilginç bir tarihte Bugünler dizisi okumuş olduk. Günümüze de bakacak olursak pek çok önemli haber var birazını seçip sonra da bazı yorumlarla tamamlamaya çalışalım e, en, günün belki de en önemli bir gözden kaçan e, Türkiye'deki büyük tasfiye e, ordu ve medya kanun hükmündeki kararname operasyonunun bile gölgelememesi gereken çok yeni bir rapor var e, dünya başımıza çökmek üzere Thomson Reuters vakfı tarafından 2016 yılının sıcaklıklarından bahsedilen bütün dünya meteoroloji örgüsü başta olmak üzere bütün bilim insanları şöyle bir şey söylemişler biz 2016'da oldukça sıcak bir hava tahmin ediyorduk ama gördüklerimiz bizim düşündüklerimizin ve hesapladıklarımızın öngördüklerimizin çok üstünde demişler yani itim bilimcilerini şaşırtan Büyük bir sıcak dalgası var Bütün kıtalarda Yalnız sıcak dalgaları değil Aynı zamanda seller de Yeni normal haline gelmiş olduğunu Açıklıyorlar Buzların erimesi rekor ilk yarı da 2016'nın ilk 6 ayında Rekor seviyesi Bu çok daha uzun zaman sonra görülebilecek Yılın çok daha sonraki Aylarında görülebilecek bir rekor oluyor Bu erime Ve ayrıca da mesela Müthiş bir yani dünyada Kasıp kavuruyor ortalığı. Ee, Güney Kaliforniya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde batısında son derece aşırı most extreme diye adlandırılan yangınlarla e, kasıp kavruluyor. Birkaç gün içinde 16 bin hektar yanmış ve 10 bin ev tahliye edilmek zorunda kalmış bir, bir ölü var ama ger gerisi de gelecek gibi ya alevlerin... 15 bazen 30 metre yüksekliğe kuleya ne aldığını gösteriyormuş. Time lapse, lapse dedikleri bir çekim yöntemiyle üst üste bindirerek yapılan şeyde de görülüyor. 23 Temmuz'daki bir şeyde muazzam bir cehennem alevleri olduğu görünüyor. Ve Kaliforniya'nın e, bir de mega kuraklığından bahsediliyor on yılları aşan bir kuraklık o da bin yıl içinde görülmüş en büyük binlerce yıl içinde görülmüş en büyük kuraklığa ulaşacağı belirtiliyor ve Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden iklim bilimci Anthony Leroy Westerling de Guardian'a bir yazı yazmış ve iklimdeki bir değişiklik bütün manzarayı yeryüzü manzaralarını değiştiriyor ve kullandığı araçlardan bir tanesi de ateş, yani yangın. Bunu e, hararet yükseldikçe çeşitli yerlerde görecek, görebilecek olursunuz demişler. E, ve Mısır, e, Irak'ta mesela e, bir e, şey resmen e, güneşin altında bir tava koymuşlar. Bir e, Iraklı aşçı. Ondan sonra da iki dakika içinde yumurtayı pişir veriyor asfaltın üzerinde 49 dereceyi aşmış durumda ee, öte yandan da e, büyük seller var ee, yani Hindistan'ın kuzeydoğu vilayetlerinde bir milyon iki yüz bin insanı etkilemiş seller bir milyon üzerinde hatta bir buçuk milyona yakın insan 90 bin kişiyi acilen kamplara yerleştirmişler. 220 kampta duruyorlar şimdi. Bitmek tükenmek bilmeyen e, çayı meşhur Hindistan çayı ve aynı zamanda da petrolüyle de petrol de çıkan Assam vilayetinde Brahmaputra Kutsal Brahmaputra nehri taşmış. E, setlerini yıkıp geçmiş ve 32 ilçesinde bölgenin büyük bir bölge 32 bölgenin yarısını kaplamış sular ve mesela Kaziranga Ulusal Parkı varmış dünyadaki bu tehdit altında olan hayvanların arasında belki de başta bulunan tek boynuzlu gergedanların da büsbütün yok oluşuna yol açacakmış çünkü çok daha kolay olacak avlamak onları boynuzları için Kuzey Çin'e de geçelim oradan Hindistan'dan Ajans France Press haberine göre 300'den fazla insan e, Ölmüş Ya da kayıp ve yüz binlerle ifade ediliyor Katastrof halinde felaket halinde Seller basmış ortalığı Ve Son olarak da şunu söyleyeyim İlk defa söyleniyor USA Today gibi Yarışık gazetelerde Yayın organlarında İlk defa söyleniyor ki önümüzdeki üç ay boyunca ülkenin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin her santimetre karesi daha sıcak olacakmış. Bundan böyle bir açıklama da var. Ben evet. müsaadenizle öyle tekrardan geri dönüyorum. Bağdat yani... Söylemişsiniz zaten 50 ile 53 derece arasında seyreticiye uyarılıyordu. Artık uyarılar bu şekilde yapılıyor ülkede hava sıcaklıklarındaki. Bağdat ve Basra kentlerinde vatandaşların sağlık koşullarına elverişsiz olmasına rağmen Dicle, e, Dilce Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştığına dair de haberler var. Aynı zamanda elektrik kesintilerinden de bahsediliyor. Neredeyse her yaz bu aşırı sıcaktan olduğu dönemlerde Iraklılar elektrik kesintileri yüzünden ee, klima kullanma şansını da yettiriyorlar. Bu elektrikler neden kesiliyor diye soracak olursanız sadece ırami problemi değil bu. Türkiye'ye de baktığınız zaman bu elektriğin ucun, bu elektriği sağlayan e, barajların suyunun nereden geldiğini düşündüğünüzde Türkiye'ye baktığınız zaman orada da muazzam bir elektrik tüketiminden bahsediyoruz. Dicle elektrik yani Diyarbakır e, Batman Şırt Şırnak gibi 6 ilin e, elektriğini kapsayan elektrik ve sektörünü kapsayan Dicle Elektrik özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013'ten bu yana günlük bazda en fazla elektrik tüketiminin yaşandığı e, günlere denk geliyormuş. Daha doğrusu 82.7 milyon kilovat ile 18 Temmuz 2016'da bir rekor kırılmış. Bu rekorun da büyük oranda tarımsal kullanmada, e, evlerdeki biraz önce söylenilen klimalarda ve benzeri serinleme amacıyla yapılan aktivitelerde kullanıldığından bahsedilen haberler de var. Evet. Paylaşılamayacak gibi duruyor yakın zamanda da bunlar. Yani şeye de bir dakika için geri döneyim. Anthony Leroy Westerling'in California Üniversitesi profesörü. Bu yılın yangınları, sıcakları çok kötü ama iklim değişikliği gelecektekileri çok çok daha kötü yapacak demiş. Ve bir rakam vermiş gözlerime inanmakta güçlük çektim. Pasifik Kuzey Batı ormanlarında yangın yanan bölgelerin oranı 1970'ler ve 80'lerle kıyaslandığında yüzde 5 bin artmış. Yüzde 5 binlik bir artıştan bahsediyor. Rocky dağlarındaki Kuzey'deki Rocky dağlarındaki ormanlarda da yüzde 3 binlik bir artış. Yani tamamen artık bildiğimiz dünya gözden çıkmış vaziyette. Tabii bunun ötürü protestolar da gerçekleşiyor. Ben tekrar İran'a, Irak'a geçeceğim Çok kısa da olsa. Bu 50 derecenin üzerine ulaşmasıyla beraber elektrik kesintilerinin artmasından da ötürü insanlar sokaklara çıkıyorlar, tepkilerini göstermeye çalışıyorlar. Kimi durumlarda bunlar böyle parlamentoya basmaya varacak şekilde de varabiliyor. Doğrudan elektrik ve buş kesintiler olmasa bile bunun alakalı olan durumlar da. Doğal olan bunun alakalı durumlar yüzünden büyük protesto gösterileri yapılıyor. Ve birbirlerine yakın müttefikleri bile bu elektrik ve enerji sektöründeki paylaşamama, kaynakları paylaşamama birbirine düşürebiliyor. Son yapılan araştırmada da zaten e, olağanüstü e, yükselttiğini, e, çatışma ve savaş durumlarını, iç savaş durumlarını bilimsel olarak saptadıklarını söyleyeyim dünyanın en saygın bilim dergilerinden birinde. Proceedings of the National Academy of Science'da evet. çıkan bir araştırmada yüzde yirmi üçü böyle bunlardan çıkıyormuş. Yani şöyle düşünün Suriye'de ve Irak'ta beraber çalışan ve çatışan İran ve Irak'taki hükümetler elektrik konusu geldiği zaman yani böyle kaynakları paylaşma konusu geldiği zaman gayet böyle modern kapitalist Toplumlar halinde görünmeye başlıyorlar. Modern kapitalist iktidarlar halinde görünmeye başlıyorlar. Geçtiğimiz gece e, İran, e, Irak'ın Hürremşehir, Basra ve e, Kerhat el-Emar Ammar emar, e, hattı üzerinden verdiği 800 megawatt elektriği kesmiş. Yakın müttefikler e, 600 milyon dolar e, borcu olduğunu söylemiş İran, İran Ve bu sebepten ötürü kesintiye gitmiş. Buradaki insanların bu kesinti sırasında neler yaptığına dair pek bir haber yok ama bununla alakalı yakın bir kesintide de Türkiye'deki gelen şirketlerle de olmuştu. Paralar veriliyor, ondan sonra paralar geri alıyor ama Irak hükümeti bu ekonomik darboozdan da kolay kolay çıkamıyor. 50 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklarda insanlar elektriksiz kalıyor 2 dakika içinde evet ve buzdolabı yok mesela. çok büyük bir problem var. Suriye'deki savaşında da iç savaşın ve bütün dünyaya yayılma, yayılan bölgesel bir savaş olarak yayılmakta olan iç savaşında ağırlıklı olarak bitmeyen kuraklıktan başladığını, kaynaklandığını artık kesin olarak biliyoruz. E, Kamışlı'da Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarında PYD denetimindeki Kamışlı kasabasına hedef alan iki büyük bombalı saldırıda en az 52 kişinin öldüğü haberi var. Dün sabah Suriye'nin Rojava, Rojava bölgesinin Kamışlı ya da Kamışlı kentinde Cezire kantonu savunma bakanlığı önünde bomba yüklü kamyon patlatmış. En az 52 ölü, 170 yaralı. Kamıştın hemen karşısındaki Nusaybin'de de etkisi hissedilmiş. Binaların camları kırmış. kişi kişide yaralanmış cehennemi manzara fotoğrafları da var. Oradan da hem muhalefet hem Suriye hükümet kaynaklarınca da doğrulanmış ve IŞİD üstlenmiş bildiğim kadarıyla biraz önce söylediğiniz konuyla alakalı doğrudan bir araştırma var yani bu çatışmaların iklim değişikliğiyle alakalı olup olmadığına dair bir bağlantı var mı diye işte Değil. evet yeni ya onu dün dün söyledik işte söylediğimiz evet evet ee, Michael Nepey bir üzerinde durduğumuz kaygı verici bir durum Evet, bu var. Bir de savaş meselesi. Suriye ordusunun Halep'in doğusuna giden ikmal yollarını kestiği bir var. Suriye ordusundan yapılan açıklamada Halep'te muhaliflerin bulunduğu bölgeye giden tüm ikmal yollarının kesildiği bildirilmiş. Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri Halep ve dünyanın da halen iskan edilmiş olan en eski yerleşim merkezlerinden biri, belki birincisi. Ülkede 6. yılına giren iç savaş süresince muhaliflerle rejimin kontrolündeki bölgeler olarak sürekli bölünmüş durumda ve kuşatma Esad rejimini destekleyen güçler Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre bu aldım haberde Türk'ten özellikle 11 Temmuz'dan bu yana Halep'in doğusunu kuşatmış durumda Gözlem Evi'nin direktörü de bugün Halep'e bir şey sokmak için hiçbir yol yok demiş. Aslında e, tam bu yol kuşatma savaş derken çok ilginç bir yeni bir araştırma daha yayınlandı. Çok önemli bir e, araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Guardian gazetesi açıklıyor. Çok sayıda e, muhabirle etraflı bir çalışmayla yapılıyor. Bu ve e, 1 milyar 200 milyon ...Avro tutarındaki silah ticareti bulunmuş Avrupa'dan Orta Doğu'ya. Ee, bu çok büyük bir şey. yani Suriye Savaşı'nın başladığı beş yıl içinde e, tamamen e, o Doğu Avrupa'dan, Orta Avrupa'dan hiç daha önce en ufak bir alışveriş olmayan yerde... Evet. Giderek yükselmekte olan bir silah, yüz binlerce, bin, pardon binlerce e, e, AK-47 gibi, Alashnikov değil mi o? Evet. E, saldırı silahları, ayrıca Havan, Havanlar, roket fırlatıcılar, anti-tank denen silahlar, lo diye, L-A-W... Ve ağır makineli tüfekler sürekli düzenli bir e, boru hattından pipeline terimi kullanılmış. Yeni bu Balkanlardan e, iki yere hem Arap Yarımadası'na hem de e, Suriyenin Suriye'yle sınırlı olan ülkelere gidiyor. Aralarında da Türkiye'de var ve iç savaşın 5 yıllık uzamasında çok büyük rolü olduğu da belirtiliyor. İki ayrı önemli araştırma kuruluşu Biri Birn diye kısaltılıyor. BİRN Balkan Investigative Reporting Network diye Balkanlarda araştırma haber alı. Öbürü de organize suçlar ve yolsuzluk bildirme projesi OCSRP diye İkisi de ve şuradan tespitler çok önemli, çok ayrıntılı bir haber. Guardian'ın bugünkü sayısına internet üzerinden de ulaşmak mümkün. Bosna'dan, Bulgaristan'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, Hırvatistan'dan, Karadağ'dan, Sırbistan'dan, Slovakya'dan ve Romanya'dan. Bu kadar ülkeden, ki dört, altı, sekiz ülkeden. ...akan silah ticareti var... ...çok büyük sayılarda... ...rakamlarda... Evet. ...ve bunlar... ...Suudi Arabistan, Ürdün... ...Birleşik Arap Emirlikleri ve... ...Türkiye'ye gidiyor... ...ve özellikle de Suriye ve Yemen'deki... ...savaşlar için... ...ana ticaret... ...merkezi, silah merkezinin... ...oraya gidiyor ve... ...üstelik de artıyormuş en önemli... ...haber bu... ...en büyük ara şeyler... Silah satışları 2015'te gerçekleştirilmiş ve bazılarının üzerinde bu silah ve mühimmatın üzerinde imalat tarihi olarak da 2015 yapımı oldukları da görülüyor. Çok büyük bir haber bu ticaret yolunun hesapları üzerinde her ülkeye de ne kadar düştüğü de belirtiliyor. Sırp Başbakanı Aleksandar Vučić bir basın toplantısında Haziran'da üretim, silah üretimi beş kat arttı, yüzde beş yüz arttı ve hala talebi karşılayamıyoruz fakat dünya daha fazla savaşta ve her ürettiğin öbür tarafta bir alıcı buluyor demiş ve özellikle de soğuk savaş döneminden kalma modası geçmişten şimdi de yeniden moda olan silahlar var özellikle şeyde Suudi Arabistan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Türk ordularının kullanmadığı silahlar şimdi gündeme gelmiş durumda çok nişe verici bir başka şey yani Darko Kihaliç diye birisi Hırvatistan'ın e, ekonomi bakanlığında e, ne yapalım bunları biz e, yolluyoruz. Kullanmayın. E, yani bizi daha fazlasını kontrol edemeyiz. Yolladığımız zaman Suudi Arabistan Bakanlığı'na yaptığımız yeniden satmaz ya da başka yere ihraç edeceklerini engelleyen bir maddeyi kontrol edemeyiz demişler. Ama Uluslararası Af Örgütü'nün uzmanları e, bunun doğru olmadığını bütün bu devletlerin kesin bağlayıcı sorumlulukları olduğunu yani silah transferini durdurmak ve baya hem ulusal hem de uluslararası hukuk ve insani hukuk açısından çok ciddi sorumlulukları ve cezalandırılmaları gerekeceğini de söylüyorlar. Önlemek için de gerekeni yapmaları gerekiyordu diye. Yani muazzam tabii Suudi Arabistan mesela eee Yemen'de falan acayip kullanıyor bunları. Hepsi biliyormuş. Bu Ivan Angelovski Belgrad'dan, Miranda Patručić Sarayevo'dan, Saraybosna'dan ve Lawrence Marzukunda da Londra'dan bildirdiği ortak yapılmış çok ayrıntılı bir haber Guardian gazetesinde başka da pek çok kişi yardımcı olmuşlar. Ayrıntılı bir araştırma raporu. Bu da bir başka şey. Evet şimdi bir ara verelim. Arkasından da Türkiye'deki büyük tasfiyeden bahsedebilir hükümet ve Cumhurbaşkanı ihraç kararlarını Yüksek Askeri Şura'ya bırakmadan 149 General ve Amiral'in ordudan atıldığını aralarında Akın Öztürk ve Adem Huduti'nin de bulunduğu pek çok radyo, dergi, gazete ve televizyonun kapatıldığı 10 bin tutuklu 50 bin tasfiye verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihraç medyada kapatma kararları var Jandarma ve sahil güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı gibi haberler var Birazdan ona geçeceğiz Ayrıca da kamuda da sıkı yönetim ilanı gibi bir durum var Adeta sıkı yönetim tüm kamu binalarının etrafı duvarlarla çevrilecekmiş ve tüm personelin cep telefonları 24 saat açık tutulması zorunda olacakmış. Tam anlamıyla bir olağanüstü hal Avrupa Konseyinden ve Birleşmiş Milletlerden de bu kısıtlamaların kaygı verici olduğuna dair yükselen uyarılar var. Hepsine bakabiliriz. 47 gazeteci için daha gözaltı kararı alındı ve uygulamalar da başladı. Açık gazet. it's coming from the field that this ain't exactly real or it's real but it ain't exactly there from the war against disorder from the sirens night and day from the fires of the homeless from the ashes of the gay democracy see is coming to the U.S.P. Kova'nın ünlü şarkısını zaman zaman tekrar çalmaya ihtiyaç duyabiliriz diye de düşünmüyor değil insan. Günün en önemli sorunu olarak karşımızda çıkıyor. Yalnız öncelikle Türkiye'de şüphesiz şu sıralarda darbeden sonraki büyük tasfiyelerden ve artık adeta sıkı yönetime dönmüş gibi görünen baskı ortamından en çok ihtiyacımız olan şeyin şüphesiz ki darbeden kurtulduk. Şimdi bu korkunç olaydan çıktık şimdi beter bir hale girmesin diye kaygı duyuldu. Hem Avrupa'dan hem Birleşmiş Milletler'den hem de buradan Türkiye'den düşünen insanların kaygısını yansıtan bir durum var. ve. Onun için çaldık, daha da çalabiliriz bu parçayı. Evet, Erdoğan ve hükümet ihraç kararlarını yaşa bırakmadı ve 149 general bir amiralin ordudan atıldığı haberi var. üstü hal kapsamında alınması gereken tedbirlerle bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkındaki kanun hükmünde kararname. Biraz uzun adı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Ve Yüksek Askeri Şura'ya saatler kala yayınlanan kararnameye göre 149 general, 1099 subay, 436 ast subay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayın evi ve dağıtım kanalı da kapatıldı. Askeri personel arasında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Kor general Adem Huduti, Kor general Metin İdil, Kor general Yıldırım Güvenç, Kor general İlhan Talu, Kor general Salim Ulusoy, Tüm general Mehmet Dişli, Tüm general Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı, Tüm Amiral Hakan Üstem, GATA, Gülhane askeri Akademisi... Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nden tüm Amiral Bekir Sıtkı Cebeci ile pilot kurma yerbay Hakan Karakuş'ta yer alıyor. İşte jandarmanın ve sahil güvenliğinde İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını söyleyelim. 29 Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulanabilecek bir durum var. Ee, kanun hükmündeki kararname ile kapatılan haber ajansları arasında mesela Can Haber Ajansı, Muhabir Haber ve Sem Haber, kapatılan televizyonlar arasında Samanyolu Televizyonu, Kanal Türk, Mehtap TV ve Can Erzincan TV ya da TV var. Kapatılan dergiler arasında Sızıntı, Aksiyon ve Nokta var, Zaman, Today's Zaman, Bugün Millet ve Meydan Gazeteleri de kapatılan yayın kurmuşları arasında sayılmış Ayrıca taraf tarafta var. Taraf ve Zaman Gazetesi de kapatılmış. Ee, diğer bütün listeyi uzatmayalım. Bildiklerimiz arasında yalnız yani kapatılan gazeteler arasında işte tarafın bulunduğunu söyleyelim. Yani bu gazeteleri duyduğumuz zaman sadece bir kurum olarak da düşünmemek lazım. Buralarda çalışan insanlar var. Edisöründen oradaki güvenlik görevlisine ya da oradaki hizmetliye kadar birçok insan da aynı zamanda işsiz kalmış oldu. Evet. Yerel gazeteler de var. Adana Haber gazetesi, Adana Medya gazetesi gibi. Bölgesel gazeteler var. Akdeniz Türk gibi. Ee, ve mesela özgür düşünce gazetesinin kapatıldığını görürüz takip ettiğimiz şeylerden biriydi bugün gazetesi biliyorduk taraf uzun zamandan beri 2000 kaç yıldan beri takip ettiğimiz bir gazeteydi yanılırsam evet. 9-10 senedir yarına bakış vardı yeni hayat zaman ve today zaman söyledik onları da Dergiler arasında da uzun zamandır yayınlanmış, yayınlanan e, ve yeniden yayına geçmiş olan nokta var. Aksiyon var. Akademik Araştırmalar Dergisi var. Eko Life ve Ekoloji Dergileri var. Eko e, Bisiklet Çocuk Dergisi var. Gül Yaprağı Dergisi var. E, kapatılan yayın evleri arasında da Işık Özel Eğitim Yayınları kaydırak yayınları, kaynak yayınları, yeni akademi yayınları, zambak, basın yayın, eğitim, turizm gibi şeyler var. Çok uzun ve ayrıntılı listeler. Hepsine vakit olamaz. Aynı zamanda işten çıkarmalar da var. Özel sektördeki işten çıkarmalar da devam ediyormuş. Mesela sabah gazetesinin bir haberi var. Geçtiğimiz haftanın biraz aslında bu. Şimdi söyleyebiliriz bu vesileyle. Bir günde 1928 kişinin çıkarıldığı Kaynak Holding'in haberinden bahsediliyor. Daha önce kayım atanmıştı Kaynak Holding'de. Bu darbe girişiminin ardından bir günde 1900, 1928 kişi işten çıkarılmış. işine son verdik diye açıklama yapmış Kayyum'da. Evet. İçişleri Bakanı'nın verdiği rakamlar Efkan Ala'nın bugüne kadar 8113 kişi tutuklandı diyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 15.846 gözaltı. Bunlardan 10.000 asker, 178'inin general, amiral, 2727'sinin subay, 7.106'sında diğer rütbelerde olduğunu duyuruyor. NTV'de yer alan bir haber bu. Ve 151'i general ve amiral, 1656'sı subay olmak üzere toplam 5.266 asker tutuklandığını belirtiyor. 8.651 askeri personel katılmış. Bunlardan 1676'sı Er ve Erbeş, 1214'ü askeri öğrenci. Emniyet teşkilatındaysa 2.900, 3.000'e yakın polis yargıda 2.684, 3.000'e yakın hakim ve savcı gözaltına alındı ve 1000'in üzerinde hakim ve savcı 1019, tutuklanmış durumda hakim ve savcı çok büyük bir tasfiye listesinden bahsediyoruz Anadolu Ajansı da aralarında Nazlı Ilıcan'da bulunduğu 42 gazeteciden 14'ünün gözaltına alındığını duyurmuştu sabah gazeteste mahkeme tarafından yakalanması istenen tüm gazetecilerin ismini yayınlamıştı listedeki eski hürriyet editörü Bülent Mumay Twitter'daki hesabından savcılığa ifade vermeye kendisinin gideceğini belirtiyor. E, pek çok şey var. Eski radikal muhabir Yağmur Mit tırları haberini Türkiye kamuoyuna ilk duyuran gazeteciymiş. Bu arada e, Ali Bulaç ve Mümtaz Er Türkönü de gözaltına alındı. ...Şahin Alpay'ın gözaltına alındığını da söylemiştik... ...gazeteci, yazar, programcılarımız arasında da yer alan... ...üçüncü göz programıyla yıllarca açık gazete içinde program yapan... ...Şahin Alpay, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı... ...onu dün son dakika beri olarak vermiştik zaten... ...fakat devamı geldi... Eski zaman gazetesi çalışanlarına yönelik Çalışan deniyor haberde ama Çalışandan çok yazarlarının bulunduğu e, Belirtiliyor Yazar Ali Bulaç İstanbul'da gözaltına alınmış Gazetenin eski yazarlarından <gülüyor> Akademisyen Mümtaz öne de Yalova'da gözaltına alınmış Eee Diğerlerinden Zafer Özsoy, Ahmet Metin Sekiz kardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Hüseyin Turan, Faruk Akkan, Nuriye Ural, Şahin Alpay, onu saymıştık zaten. Gözaltına alınmışlar. Zeki Önal'sa ağır hastalığı yüzünden gözaltına alınamamıştı diye bir haber var. Darbe girişimi suçlaması da yapılıyor mu belli değil bir şey söyleyemeyeceğim demişti Alpay Gastrid'in sorusu üzerine söylemeyeceğim demişti. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum demişti. Mümtaz Er Türk öne de Er Türk Öne'de Twitter'dan hakkında gözaltı kararı çıkmış. Güvenlik güçlerini arayıp adresimi verdim. Bekliyorum Allah'tan hayırlısı diye yazmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby Türkiye'deki bu gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmış. Ve çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasının endişe verici bir sürecin parçası olduğunu söylemiş. Türkiye'nin darbe girişiminin faillerini yakalamak istemesinin anlaşılır olduğunu ancak çok sayıda gazetecinin bu kapsamda gözaltına alınmasının endişe verici bir sürecin parçası olduğunu söylüyor ve gözaltıların kamuoyu önünde bu konuda bir tartışma yürütülmesi şevkini kırdığını belirtmiş Türkiye'de resmi kurumların güvenlik güçlerinin ve yargının meşru siyasi tartışmayı engellemek için kullanılmasını endişe verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz diye konuşmuş öte yandan bu tepkilere devam da var Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri. Bu Avrupa Birliği değil, Avrupa Konseyi çok daha yüksek sayıda ülkenin üye olduğu Türkiye'nin de hemen ilk başta olmasa da bir iki yıl farkla 1949'da kuruluşuna üye oldu, parçası oldu Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks olağanüstü hal kapsamında çıkarılan ilk kanun hükmündeki kararnameyi derin kaygıyla incelediğini belirtmiş. Muizniye zanlıların kötü muameleye uğramadığından emin olunmasının önemine dikkat çekmiş. Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak bireysel haklara yönelik kısıtlamalardan endişeliyim şeklinde tepki göstermiş. Gizli bir şey var Avrupa Birliği de partiler arasında diyalog köprülerini güçlendirmek için destek verme e, kararı almış ama idam kırmızı çizgimiz diyalog umut veriyor demiş böyle bir değişik tavır Avrupa Birliği'nden gelmiş idam tartışmasını kabul edemeyiz yakından izliyoruz diyorlar Avrupa Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Hans-Jörg Haber Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile girdiği tartışmanın ardından 1 Ağustos'tan itibaren görevinden ayrılmış oluyor zaten ve Haber'in yerine Avusturyalı Christian Berger atanacakmış bunu da dün Mogherini Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak iletmiş ve görüşme sırasında darbe girişimini kınamış Mogherini meşru hükümete desteğini tekrarlamış ve Avrupa Birliği'nin Türk yetkililerden hukukun üstünlüğü, temel haklar ve özgürlükler konusunda en yüksek standartlara uymasını beklediğini dile getirmiş. Christian Berger'in 1 Ağustos'tan itibaren Ankara'da olması bekleniyormuş. Avrupa Birliği'nin en büyük delegasyonundaki iki numaralı isim ise İspanyol kökenli olacakmış. ARA'da konuşan Almanya Yeşiller Partisi dış politikası sözcüsü Umit Naypur'un açıklamaları var. Diyor ki Erdoğan'ın söyledikleri yanlış uluslararası toplumda idam cezasını kaldırılmış olan çok sayıda idam cezasını kaldırılmış olan çok sayıda ülke var diyor. E, bu Sözcü e, Erdoğan'ın idam cezasını yeniden uygulanmasını normal olarak nitelendirmesinde tuhaf bulduğunu söylemiş. E, uluslararası örgütünün raporuna göre dünya genelinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 103 ülke idam cezasını yürürlükten kaldırdı. Altı ülkede ise barış dönemlerinde uygulanmaması kararı alındı. 31 ülkede idam cezası kanunlarda bulunmamasına karşın infaz edilmiyor. Bulunmasına karşın infaz edilmiyor. Evet. <gülüyor> Ve dünya genelinde sadece 58 ülkede idam cezası varmış. Yani 103 ülkeden 103 ülke, ülke iki, 103 mü dünyada 200'e yakın ülke var. Doçebelerin haberindeki verilen rakamlar bunlar: e, 103 ülke idam cezasını yürürlükten kaldırmış, ha, 6, 103 3. ülke kaldırmış yani toplamda e, Birleşmiş Milletler Birisi 190 üzerinde evet. ülke var, 195. Hesapladığınız zaman evet. o çıkıyor zaten. 103 evet. ülke idam cezasını kaldırmış, 6 ülke barış dönemlerinde uygulanması kararını almış, 31 ülke idam cezası kanunlarında bulunmasına karşın infaz etmiyormuş, 58 ülkede idam cezası uygulanıyormuş. Evet, dediğiniz de, rakamı çıkıyor. Evet, Amerika birleşik devletlerinde olduğu gibi bazı eyaletlerde var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ise Jean-Claude Juncker kesin konuşuyor. Müzakereler durdurulur diyor. Yüylik müzakereleri de derhal durdurulur diye ilam cezasına endirebiliriz. Evet, kırmızı girmesi. çizgi diye nitelemişler halimde. Bu şeyin üzerinde de gazetecilerin tutuklanması bir çok ciddi sorun yaratabiliyor. Onun üzerinde etraflıca konuşma fırsatını dokuz buçuktan sonra bulacağımızı umuyorum. Burada şey var önemli olan bu kamuoyu da kamuda sıkı yönetim adı altında Sinan Tartanoğlu'nun bir incelemesi var Cumhuriyet Gazetesi'nden. Hükümetin OHAL kararının ardından Adeta sıkı yönetimi ilan etti. Kamu kuruluşlarında da bütün kamu binalarının etrafı duvarlarla çevrilecekmiş. Gizlilik gerektiren işlerde çalışan personel için güvenlik soruşturması yapılacakmış. Bilgi ve belge kaçırılmasını önlemek amacıyla kamu personelinin mesai saatleri sonrasında çalışmasına izin verilmeyecekmiş. İzinler bu şekilde de kaldırılıyor zaten bütün e, kamu memurlarının izinle, izine çıkması evet. engellenmişti akademisyenlerin de yurt dışına gitmesi görevlendirilmeleri evet. üzerinde de kısıtlamalar geldi evet. e, ayrıca da e, bütün personelin cep telefonlarının e, sürekli olarak 24 saat açık tutması zorunlu olacakmış böyle de bir durum var bir Gün Gazetesi'nin bugünkü nüshasında Can Uğur'un birinci sayfadan haber ve manşet haber darbeden Hallice diyor. Darbe girişiminin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının torba operasyonları ve olağanüstü hal, o hal gibi uygulamaları sonucu muhtıralar sonrası döneme benzeyen bir tablo açığa çıktı. Geniş kesimler tedirginlik yaşıyor. Yani cemaat, üst başlık olarak cemaatçilerin darbesi püskürtüldü fakat sonrası adeta sıkı yönetim diye nitelendirilmiş. Yarsav dahil sendikalar, sivil toplum kuruluşları kapatıldı. Yarsav yıllardır AKP'nin yargı politikalarını eleştiriyor ve cemaatin kadrolaşmasından mücadele, karşı mücadele ediyor diyor. Milli Eğitim Bakanlığında 21 bin üzerinde öğretmen 21 binin ...üzerinde personel... ...22 yakın açığa alındı... ...sol görüşleriyle bilinen ve... ...gülencilerle yıllarca mücadele etmiş... ...öğretmenler de torbaya atıldı deniyor... ...ve... E, ...kamu kurumlarında çalışan... ...47 binin üzerinde insan... ...darbeye destek iddiasıyla... ...görevinden uzaklaştırıldı... ...demokrat kimliğiyle bilinen... ...kamu emekçileri yaptırma tabi tutuldu deniyor ve pek geniş bir tablo ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde herhalde etraflıca zamanında konuşma imkanı bulunacak ama şimdilik burada bırakalım devamını getirebiliriz. Daha sonra bu özellikle Nazlılıcak ve Şahin Alpay gibi Türkiye'de medyanın Türk düşünce dünyasının Fikir dünyasının önemli gazeteci ve isimlerinin böyle gözaltına alınması olağanüstü hal şeyi altında ciddi bir Türkiye'nin duyan isimleri, gazetecileri ve düşünürleri arasında da tepki yarattı. Belki onların eleştirel yazılarına da 9.30'dan sonra yer verme imkanı bulabiliriz. Hasan Cemal başta olmak üzere bu konuda önemli yazılar kaleme alındı. Gazeteciler tarafından Cengiz Akt, Çandar uzun süredir yazmıyordu. Metin Münir ve Murat Belge'nin yazılarına bakma imkanını arayacağız. Açık Gazet. Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.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 bir şekilde çevresel değeri yoksa bitti bana ne diyorsa <gülüyor> ya bana yani. ne dedi an ben katkı vermeyeceğim dedi an o konuştuğumuz ıı, çevre ıı, ıı, zenginliğinin diyelim doğal zenginliğin ıı, parasal bir karşılığı çok çok düşük çıkacak <gülüyor> bir de tabii insanlar ıı,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 Her ee, zaman olduğu her gibi. Her zaman olduğu gibi <gülüyor> ama bunu anket sonunda çıkartmış evet, evet. Dolayısıyla yani arkanızda bir akademik bir çalışma riset, oluyor. Evet. Çok açık bir şekilde daha parası olanlar daha fazla verebiliyorlar. Ee,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 Hipotetik bir soru soruyorsunuz. Ee, hakikaten e, ertesi gün gelip e, hadi Ömer 250 dolar demiştim, <gülüyor> demiş, <gülüyor> sana alabilir miyiz? Pamuk Önder mi? Evet. Onu da belirtmiş şey ee, Şimdi yani bir yandan tabii daha etik ve e, ideolojik olarak bunun e, eleştirilmesinin yanı sıra.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 Bir yandan da böyle bir ikircikli durum var. Yani bakın hakim ve burada çok ciddi bir ekonomik değer var aslında demek. Bazen elimizi de güçlendirebiliyor. Ama o yolu işte bir kere girmemek lazım diye. De. Evet etik ee, sorunlar deyince ben de bir şey ilave edeyim izininizle. Yani Exxon Mobil'in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 Oralarda e, özel olarak eriyeceğini bildiği için bir an önce oralarda yat, petrol taşımacılığı arama bulmak için de şeyler yapmış ve bunu gizlemiş alttan. Ta 1977'lerin <gülüyor> sonlarında e, öğrenmiş, kendi araştırmalarını yapmış. Bir milyon dolar para verip araştırma yapmış ve bunu gizliyor. Gelecek kuşakların şeyini de ipotek altına evet. alıyor yani. Evet. Küthiş bir etik sorun var. İnsanlık suçu işlemişler yani. Yani zaten etik aramamak lazım herhalde. Evet. Ekson de çok fazla. Hayır ama bunu Tabii da ki. söylemek lazım yani. Evet ama yani bir, birazcık işte bu meseleler e, özellikle Amerika'da kamuoyuna duyuldukça bir e, bilgi edinme özellikle çevre meselelerinde il, bilgi edinme e, hakkının genişletilmesi ve bunun e, geniş çevrelerce toplumun geniş çevreleri ince. ...kullanılmasının yolunun açılması, aynı zamanda da Çevre Environmental Protection Agency, Çevre Koruma Ajansı diyeyim, ona Amerika'daki bütün işletmeler yani faal olan ve borsada yani borsada kağıtları oynanan okay. ki yani bu zaten çok büyük bir yüzdesi oluyor Amerika'daki iktisadi işletmelerin. E, ...hepsinin e, dışarıya mesela bu çok kısıtlı ama e, dışarıya verdikleri salınlar yani hem toprağa hem e, suya hem de e, havaya verdikleri e, emisyonların hepsini rapor etme zorunluluğu var. Ve herhangi bir vatandaş ve ben yani Amerika vatandaşı olmak zorunda değiliz hepimiz e, gidip bakabiliyoruz mesela Exxon Amerika'da bütün fasilitelerinde havaya ne kadar ne gazı verebiliyor gibi...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 Ama doğanın üretimini başka ne tür yollarla görünür kılabiliriz, iktisadın içinde. Yani bir ekonomiyi aslında başka türlü nasıl temsil edebiliriz, bundan bahsedeceğiz. Yani alternatiflerden bahsedeceğiz birazcık, ee, ama iki hafta sonra. Evet, iki hafta sonra görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek, <gülüyor> üzere. Görüşmek, Görüşmek şey. üzere. İyi yayınlar. <gülüyor> Bildiğimiz ekonominin sonu. Fethadaman ve Bengalk politi, ile büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Açık Done the things that you need done for you. I stretched as high as I can reach. I guess I'm not the one for you. 'Cause I can't touch the clouds or reach the sun for you. No, I can't reach the clouds or touch the sun. Turn back time for you And make you sweet 16 again I can't turn your barren fields to green again And I won't sit around and talk Of how things might have been again No, I can't turn back time and make you young again Can't turn that time and make you young I hope you find somebody who Can do the things I didn't do And find the road I didn't find And build a brighter world for you I hope you find somebody born enough To reach and take a hold Changing mind and free realm of rising soul, but I can't, no, no, I can't. I can't look inside your mind and see the things you're hoping for. I can't help you chase the dream you're groping for, you say your arms are open wide. But Lord knows who they're hoping for No, I can't know your mind Don't chase your dreams with you I can't chase your dreams Don't know your mind So say goodbye And don't look back I've had some happy days with you Stop I can't be the one who stays with you And when they ask about me You can say I was the one with you Who we'll never touched the clouds or reached the sun with you No, I can't reach the clouds or touch the sun I guess it's done I can't touch the sun for you. Oh, oh, oh, I can't touch the sun. I can't, no, I can't. Oh, oh. oh no! I can't touch the sun. No, no, no. I can't touch the sun, güneşe dokunamıyorum, Dr. Hook'tan dinlediğimiz bir parça, George Cummins, gitarist ve şarkı yazarı, Bayonlu, New Jersey ve Nashville'de, Tennessee'de son zamanlarda çalışan ve şeyin, onun doğum günü, 28 Temmuz 1938 Mississippi'li, New Orleans Müziği'ne de önemli katkıları bulunan birisi. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazete devam ediyor. Tarihinde en büyük davalarından biri demin bahsetmişken Exxon Mobil ile ilgili. Ondan da yarın belki daha uzun bahsedebiliriz Filipinler ile ilgili bir iklim değişikliği konusunda ciddi bir dava açıldı. ...daha sonra da bahsetme imkanımız olabilir... ...şimdi şeye dönecek olursak... ...Türkiye'deki hakkında... ...gözaltı kararı verilen pek çok... ...gazeteci... ...yazar... ...hatta şair de var... ...mesela 15 Temmuz... ...darbe girişimi soruşturması kapsamında... ...şair ve yazar Hilmi Yavuz içinde... ...gözaltı kararı çıkartıldı. ...belirtiliyor... ...47 kişiden biri... Zaman Gazetesi'nin yazarlarına ve eski yöneticilerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınacak isim listesinde de yer almış. Cumhuriyet'e de konuyla ilgili olarak şöyle bir yorumda bulunmuş Evrim Altun haberi. Zaman Gazetesi'nin yazarı olmanın ötesinde olup bitenlerle ve sözü edilen terör örgütüyle uzaktan yakından hiçbir ilgim olmamıştır. Hakkımda bir gözaltı kararı almışlar. Çantamı hazırladım. Bekliyorum. Şimdilik bir yorum yapmam doğru olmayacak. Çünkü karar var hakkımda. Ancak öğrencilerimiz, okurlarımız ve dostlarımız Twitter üzerinden çok sayıda destek mesajları gönderiyorlar. Bu çok önemli benim için. Sağ olun demiş. Ee, şimdi genel olarak bu Türkiye'nin önde gelen bazı isimleri... Türkiye'nin önde gelen bazı e, isimlerinin yazdığı yazdığı var Bir tanesi Hasan Cemal'in Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden duayen Ve yazar çok sayıda kitabı var Ve bu düşünce dünyasının önemli zimalarından birisi Sevgili Şahin nasılsın sevgili kardeşim diyor. Elvan'dan duydum sabah vakti gözaltına alınırken tansiyonun çok çıkmış İnşallah ilaçların yanındadır. Sinirlenme rahat ol bugünleri de atlatacağız yalnız değilsin yanındayız. Sabahlin. polislerin arasında fotoğrafını görünce tuhaf duygular uyandı içimde. Hüzün ve tepki karışımı duygular. Yarım asırlık derin dostluğumuz bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçip gitti. Ve hatıraların içine dipsiz bir kuyu gibi çekilmeye başladım. Sevgili Şahin kardeşim, 1960'ların sonlarında tanıştığımızda sen maucu, ben cuntacıydım. <gülüyor> Birbirimizin gözünde karşı devrimciydik, ikimiz de tırnak içinde. 12 Mart darbesiyle birlikte tesbih taneleri gibi dört bir yana dağıldık. Senin yolun bir ara Filistin'den de geçti. 1980'lerin başında İsveç sürgününden dönerken ben de genel yeğen yönetmeni olmuştum, Cumhuriyet'te buluşmuştuk. Bir yandan Cumhuriyet'e kitap sayfası hazırlarken bana da danışmanlık yapıyordu. 12 Eylül sonrasında 1983 yılında Turgut Özal'ın başbakanlığıyla birlikte ben de Cumhuriyet'in birinci sayfasında imzalı yazılarıma başladım. İlk yazım için bana bir not hazırlamıştın, hatırladın mı? Türkiye'de demokrasi taşları yerli yerine nasıl oturur, darbelerden nasıl kurtuluruz diye uzun bir not. Sevgili Şahin, şunu iyi bil, yalnız değilsin, senin yanındayız, mücadelemiz hep birlikte sürecek. Bundan böyle dostluğumuzun ortak çizgisi hep demokrasi meselesi olmuştu. Demokrasi kültürü nedir? Farklılıklara saygı nedir? Farklı seslerin bir arada yaşaması nedir? Demokrasi ile pazar ekonomisi ilişkisinde serbest rekabet nedir? Bu çerçevede liberal demokrasi, sosyal demokrasi nedir, ne olmalıdır? Demokrasi ile Kürt siyasal elitlerinin zayıf ilişkisi nedir? Nasıl tamir edilebilir? <gülüyor> Kürt sorunu, İslam ve demokrasi, Türkiye'de İslam'ın demokrasi çatısı altında yaşaması ve demokrasi kültürüyle tanışması, Türkiye ve Avrupa. Uzun yıllarımız hep bu konularla haşır neşir geçti. Özellikle belirtmek isterim. Senden çok şey öğrendim. Sevgili Şahin, hatırlıyorsun herhalde. Karl Popper'ı ve onun Açık Toplum ve Düşmanları isimli kitabını da ilk kez senden duymuştum. Cumhuriyet'in Siyaset 84, 1984 2nin iki tam sayfasını Karl Popper'a ayırmıştın. 20. yüzyılın en büyük siyaset ve bilim felsefecilerinden Popper'ı ben de yeni öğreniyordum. Faşizm olsun, komünizm olsun, totalitarizme karşı felsefi planda yüzyılın az sayıdaki en etkili demokrasi ve açık toplum savaşçılarından, düşünürlerinden biriydi. Açık Toplum ve Düşmanları isimli başyapıtında şöyle der Popper. Akılcılığın eleştirel düşüncelere kulak vermek ve sınamalardan bir şeyler öğrenmeye hazır olmak tutumu olduğunu söyleyebiliriz. Bu tutum özünde ben haksız olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve çaba göstererek belki doğruya daha yaklaşırız diyebilme tutumudur. Bilim de yanılabilir. Çünkü bilim bir insan ürünüdür. Daha önemlisi bize düşüncenin görevinin şiddet ve savaş yoluyla değil de eleştirici tartışmalar yoluyla devrimler yapmak olduğunu, yüce batılı akılcılık geleneğimizin savaşlarımızı kılıçlarla değil kalemlerle yapmamızı gerektirdiğini gösterebilir. Popper böyle der. İkimiz de bu memlekette demokrasi aşısının tuttuğunu sanıyorduk. Anlaşılan tutmadı. Hazin ama gerçek bu. Sevgili Şahin, senin bu iki sayfa yüzünden rahmetli İlhan abiyle Selçuk aramızda kıyamet kopmuştu 1984. Ruhlarını karşı devrimci Popper'a satanlar yani sen Cumhuriyet Genel yeni Yönetmeni'ni yani beni kötü emellerine alet ediyordun. Bense o zamanlar kar Popper'ı sevmeye onu daha çok öğrenmeye başlamıştım. Cumhuriyet'te birlikte yaşadığımız ve 1991 genel seçimleri sonrasına kadar devam edecek vazonun kırılması sürecinde bir kırılma noktası da işte böyle Popper olmuştu. Sevgili Şahin. Türk siyasal düşüncesi ve pratiğinin bağısçılıktan nasıl kurtulacağı konusunda epeyce yazdık çizdik. Bunun gibi, Türkiye'de İslamcı siyaset düşüncesi ve pratiğinin demokrasiyle, çok seslilikle nasıl iç içe gelebileceği, bu açıdan nasıl bir sentez yaratılabileceği konusuyla ilgili olarak ne kadar çok söyledin, yazdın. İslam ve demokrasi konusunda özellikle AKP'nin 2002 yılı sonunda iktidara gelmesiyle birlikte ikimiz de umutlanmıştık. Sonra bu umutlarımızın gitgide sönmeye yüz tuttuğunu yaşadık. Lafı uzatmak istemiyorum. Erdoğan sadece kendi sesini duymayı demokrasi sanmış, farklı sesleri hainlikle, darbecilikle susturmaya yönelmişti çünkü. İkimiz de bu memlekette demokrasi aşısının tuttuğunu sanıyorduk. Anlaşılan tutmadı. Hazin ama gerçek bu hem 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimi, hem de sonrasında derinleşmeye başlayan Erdoğan'ın sivil darbesi. Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne giden yolun daha epeyce uzun ve sancılı olduğunu, olacağını gösteriyor. Şu noktayı bugün ikimiz de biliyoruz. 15 Temmuz'un kanlı askeri darbe girişimine karşı çıkmak tek başına demokratlığın kriteri değildir ve olamaz. Demokratlık, Aynı zamanda Erdoğan'ın derinleşmekte olan sivil darbesine de hayır demekten geçiyor. Sevgili şahin, şunu iyi bil. Yalnız değilsin. Senin yanındayız. Mücadelemiz hep birlikte sürecek. Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz ve bu dünya despotlara kalmayacak sevgili kardeşim diye bitiyor. Bu Hasan Cemal'in T24'teki yazısı. Bir başka Duayen gazeteci ve yazarın Orta Doğu konusundaki çalışmalarıyla iyi bilinen Cengiz Çandar'ın da Nazlı Şahin diye bir yazısı var. Mart ayından bu yana yani Radikal Gazetesi'nin 40 yıllık mesleğime nokta koymaya yol açan kapanışından bu yana Türk kamuoyuna dönük hiçbir yazı yazmadım. Ekran ambargosuysa zaten birkaç yıldır sürdüğü için... Şayet merak edenler olduysa ülkemizdeki gelişmeler konusundaki görüşlerimi de paylaşamadım. Yazıyla konuşmayla Türkiye'de herhangi bir şeyi etkilemenin mümkün olmadığı kanısını taşıdığım bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu yazıyı bir umut besleyerek bir konuda sonuç alabilmek düşüncesiyle yazmıyorum. Dayanılmaz bir vicdan borcu gereği yazıyorum. Nazlı Ilıcak ve Şahin Alpay benden hiç değilse bir yazı beklerlerdi hissine kapıldığım için yazıyorum. Onlar ve diğer birçok arkadaş Bülent Mumay'la başlasak, Nuriye Akman'la devam etsek, Hilmi Yavuz, Ali Bulat, İhsan Dağı, son nefesine yaklaşırken olağanüstü bir ruh güzelliğini ortaya koyarak helallik isteyen Cemal Uşak ve isimlerini saymaya kalksam bu yazının sınırlarını aşacak sayıdaki nice insan yazabilir durumda olduğuma göre benden bir iki söz beklerlerdi diye düşündüm. Kolay değil. Ortalığı sırtlanların, çakalların, yılanların, insan suretine girmiş bir sürü haşeratın kapladığı, muhbirliğin, tetikçiliğin, kişilere karşı linç kampanyalarının azgınlaştığı bir ortamda, tüm kariyerlerine hakaret niteliğinde bir adaletsizlik, haksızlık ve zulümle karşılaşan insanlar, benden hiç değilse bir iki satır karalamamı beklerlerdi. Gerçi birkaç gündür akıl almaz bir kişilik katlinin ve linçinin bizzat hedefi halindeyim. Yani bir bakıma onlardan pek bir farkım yok ama parmaklarım bilgisayarın tuşlarına değebiliyor. Bari o nedenle Türkiye'nin giderek kararan faşizan ortamında fikri namuslarıyla, inançlarıyla bugüne kadar ortaya koydukları duruşla apak ve şeffaf insanlara vicdani borcumu karınca kararınca ödemeye çalışayım. En başta her ikisi de 70 yaşın üzerine çıkmış, günümüz cücelerinin bulundukları çukurun alçaklığından ötürü göremeyecekleri yükseklikte bulunan dev özelliklere sahip iki insana. Nazlı Ilıcak ve Şahin Alpay'ın şahsında haksız ve adaletsiz tutuklamalar, gözaltılar, işkenceler ve iftiralara ve zulme her kim maruz kalıyorsa bu yazıyı kendileri içinde yazılmış kabul etsinler lütfen. Önce Nazlı Ilıcak. Nazlı göz gözaltına alınmasına, örneğin Merve Kavakçı'nın söyleyeceği bir söz yok mudur? Görüşlerine katılmayabilirsiniz, tırnak. Sözcükleriyle, yine tırnak, güvenlik kodu kullanma gereği duymadan, kestirmeden söyleyeyim. Nazlı Türkiye'nin mertlik simgesidir, tırnak. Doğru bildiği neyse, kendisine ne derler hesabına hiç girmeden, hiç kulak asmadan sonuna kadar ve cesaretle arkasında durmuştur. Bir görüşün ya da hatta bir kişinin doğruluğuna inandığı andan itibaren, gözlerini ileri diker, kulaklarını tıkar ve dimdik bir biçimde yürüyüşe geçer Nazlı. Mertlik, şayet bir kavram olmaktan çıkarılıp ete kemiğe büründürülürse Nazlı ılacak adını taşır. Nazlı'nın bu özelliğini herkesten fazla bilebilecek iki kişi varsa o iki kişi Türkiye'nin son iki cumhurbaşkanıdır. Herkesin etraflarından uzaklaştığı hatta kaçıştığı başörtülü eşlerini görmeye tahammül edemediği bir dönemde hapisten henüz çıkmış Tayyip Erdoğan'a eşine ve Abdullah Gül ve eşine evinin kapılarını sonuna kadar açmış ve onları başka dünyaların insanlarıyla kaynaştırmak başka dünyalar tırnak içinde. Ve sahip oldukları kimlikle kabul edilmeleri için inatla çabalamış durmuştur Nazlı olacak. O günlerin tanığıyım. Tırnak içinde terör örgütü ile hangi terör örgütü olursa olsun dünyada hiçbir ilişkisi olmayacak kişilerin başında Nazlı olacağını geldiğini bilmez mi Tayip Erdoğan ile Abdullah Gül? Nazlı olacağını göz altında ne işi olabilir? Diyeceksiniz ki baş yaverinin kim olduğunu bilmeyecek kadar istihbarat zaafı olan yazılan çizilenlere inanmaya kalkarsak darbeyi eniştesinden öğrenmiş olan bir cumhurbaşkanı Nazlı Ilıcağ'ın ne olup olmadığını bilmeyebilir. Hayır işte onu bilir gayet iyi bilir çünkü başörtüsüne özgürlük için Nazlı Ilıcağ'tan daha mertçe hiç kimsenin mücadele etmediğini bildiği için bilir. Çünkü o mücadele herkesin gözü önünde verilmiştir. Koca bir parti grubu ne yapacağını bilmezken Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Merve Kavakçı'ya kol kanat gerenin Nazlı Ilıcak olduğunu unutmuş olabilir mi? Aklıma gelmişken Nazlı Ilıcak'ın gözaltına alınmasına örneğin Merve Kavakçı'nın söyleyeceği bir söz yok mudur? Cumhurbaşkanı sıfatı taşımış olan Abdullah Gül'ün yok mudur? Az mı ekmeğini paylaştılar Tayyip Erdoğan ile ve eşleriyle birlikte Nazlı Ilıcak'ın hiç mi kahvesinin hatırı yok? Türk basınının tüm erkeklerindeki maç kültüründe yüceltildiği anlamdaki erkeklik Nazlı Ilıcağ'ın erkekliğine erişemez. Nazlı Ilıcağ bugün gözaltındaysa başta bu ülkenin yöneticilerinin önemli bir bölümü Türkiye'de birçok insanın utanma duygusu da altında demektir. Nazlı Ilıcağ'ın gözaltına alınması zulümdür. Şahin'e gelince. Fethullah Gülen'e ve cemaatine ne istedilerse verecek imkanlara sahip bulunmayan Şahin Alpay gözaltında. Ne istedilerse veren irade Türkiye'nin başında. Şahin Alpay benim dile kolay, tam elli yıllık arkadaşım. Hem de ne arkadaşım? Üniversite yıllarında başlayan, hiç tükenmeyen, artarak süre gelen bir uzun yol arkadaşlığı. Yoldaşım, Filistin yıllarımın ilk bölümünü birlikte geçirdiği, yoldaşım, daha sonra askerlik ve dahası manga arkadaşım, abim, kardeşim, sevgili dostum. Beraber geçirdiğimiz yarım yüzyıl aramızda sapasağlam, ebedi bir dostluk sıvası oluşturdu. Şahin Alpay'ın bir dev özelliği varsa bir ahlak ve namus abidesi olmasıdır. Onun kadar özü sözü bir, dürüst bir adama rastlamak zordur. Ama dahası, darbeden bu yana bir toplumun sahip olması gereken en temel özellikler bakımından pul pul dökülen böyle bir toplumda bugüne kadar nasıl var olabilmiştir gerçekten meraka değer. Şahin'in son kırk yılı Prometheus'un insanlığa ateşi getirmeye çalışması misali Türkiye'nin insanlarına demokrasi bilgisini getirme uğraşıyla geçti. Okudu, yazdı ve üniversitede yıllarca yakın geçmişte emekli olana kadar yüzlerce öğrenciye demokrasi dersi verdi. Bana bir gün dünyada akla ve aklına gelmeyecek en saçma şeyi bul ve söyle deseler, bu herhalde Şahin'in terör örgütü bağlantısı iddiasıyla evinin sabahın altısında basılıp didik didik edileceği olurdu. Yok hayır, bu dahi aklıma gelemezdi. Nazlı ılacak durumundan farklı olarak, Tayyip Erdoğan'ın Şahin Alpay'ı tanımadığını biliyorum. Ama Abdullah Gül'ün iyi tanıdığını da biliyorum. Darbe gecesi yürekli biçimde en coşkulu haliyle darbeye karşı sesini yükselten 11. Cumhurbaşkanımızın, ancak faşist bir darbenin yapacağı türden bu tür uygulamalara karşı çıkacak sesi yok mu? Merak ediyorum. Şahin Alpay'ın gözaltına alınması tek kelimeyle zulümdür. Başka bir şey değil. Eğer Nazlı Alacak ve Şahin Alpay Temmuz 2016'da ipe sapa gelmez tırnak içinde terör örgütü üyeliği tırnağı kapat, suçlamasıyla gözaltına alınıyorlarsa 15 Temmuz darbesi bastırıldı ve demokrasi kazandı iddiası kocaman bir yalana dönüşür. Evet 15 Temmuz darbesi başarısızlığa uğratılmıştır ama sonuç demokrasinin ayaklar altına alınması olursa Olan bitenin tarihteki yeri ve yorumu demokrasi kazandıdan çok farklı olacaktır. Tarih kitaplarını açın. Valküri Operasyonu diye kayıtlara geçmiş 20 Temmuz 1944'te gerçekleşmiş darbe girişimini okuyun. İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya için en kritik anında Führer'in hayatına kastetmiş olan bir askeri darbe girişimi başarısızlığa uğradı. Ve savaş halinde bulunan ülkenin Operasyona katılmış subayları, başta Albay Klaus von Stauffenberg'in yanı sıra önemli konumlarda bulunan üst rütbeli bir grup general de kurşuna dizilerek cezalandırıldı. Onları hainler mezarlığında toplamak suikast ve darbenin hedefi olan Hitler'in bile aklına gelmemişti. Alman ordusunda büyük temizliğe yol açan düpedüz bir askeri darbe girişimiydi. Tarih kitapları başarısızlığa uğraması ve ezilmesini demokrasinin zaferi olarak kaydetmediler. Türkiye'de başarısızlığa uğrayan bir darbenin sonucunda Nazlı Ilıcak ve Şahin Alpay gözaltına alınıyorsa demokrasi kazanmamıştır. Zulüm hüküm sürmektedir. Bu arada hakkımdaki linç kampanyasının da farkındayım. Oldum olası karanlık bir odak, şaibi altındaki bir provokasyon merkezi, 1998 yılında NTV'de Taha Akyol ile birlikte sunduğumuz bir televizyon programına konuk olarak katılan Fethullah Gülen'i tanıtım cümlelerimin videosunu yayıyor. Sağdan soldan kişilik katli ve linç için hazırda bekleyen infaz müfrezeleri derhal harekete geçiyorlar. Sanki 16 Temmuz 2016 tarihinde bir televizyon programı yapmışız ve Fethullah Gülen'i öve öve bitirememişim gibi bir hava yayıyorlar. Kimisi de acaba o övgülü açılış cümleleri hakkında şimdi ne düşündüğümü merak ediyormuş. Hemen söyleyeyim. Fetullah Gülen'in 1998 yılı Nisan ayında öyle takdim edilmesinde hiçbir yanlışlık yok. Nitekim o tanıtımda rahmetli Çetin Altın'ın ve Profesör Nilüfer Gölen'in Fetullah Gülen hakkındaki olumlu değerlendirmeleri ve sözlerine de yer verdim. O tarihte farklı düşüncelere, hoşgörü, dinler arası diyalog ve toplumsal barış gibi birçok girişim öne çıkmıştı. Bunları övmenin ve özendirmenin hiçbir yanlış tarafı yoktu. Benim bir türlü anlayamadığım, karakter katillerinin toplumsal linç korkusuyla görüş ve pozisyon değiştirecek biri olmadığımı bunca yıldır niçin bir türlü öğrenemedikleri? Şu sıralarda örneklerine sıkça rastlanan omurgasızların sergiledikleri örnekleri aldanıyor olmalılar. Bana ve bu ülkenin demokrat insanlarına özellikle şu dönemde reva görülen muameleye tanık oldukça bunu yapanlara ilişkim, tepkim gayet basit. Cehenneme kadar yolunuz var. Bu tepkim bundan sonraki dönemin tüm süresince geçerlidir. Bununla birlikte bu kampanyayı yürütenlere, ve Nazlı Ilıcak'la Şahin Alpay'ı terör örgütü bağlantısı saçma iddiasıyla gözaltına alanlara naçizane bir önerim olacak. Öyle 1998 yılına değil çok yakın tarihlere, 2000'li yıllara birkaç yıl öncesine ait olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın binlerce kişi önünde canlı yayında Fethullah Gülen'i göklere çıkaran ona şiirler okuduğu videoları dolaşıma sokun. Ve sorun Cumhurbaşkanı'na, niçin böyle konuştunuz? Şimdi pişman mısınız? Aldandınız mı? Aldatıldınız mı? Neden? Nasıl? Bir daha aldanmama ve aldatılmamanızın garantisini nerede görüyorsunuz? Niçin? Böyle sorun. Yönetenlerin kendilerini yöneten iradeye bu soruları sormaları gereklidir. Hem yönetime güvenin pekişmesi ve hem de madem 15 Temmuz darbesi bastırıldıktan sonra Demokrasiyle yönetileceğiz, demokrasinin kökleşmesi için. Dolayısıyla bu soruları sormak bir yurttaşlık görevi olmalı. Demokrasi nöbetçilerine de bir sorum, bir de şu sorum olacak. Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen ve cemaati için ne istediler de vermedik sözlerinin, acaba terör örgütüne destek sayılıp sayılmayacağı hakkında bir görüşünüz var mı? Nazlı Ilıcak, ve zamanda yazı yazmış olmaktan ve görüşlerinin açık açık ekranda ifade etmekten başka bir kusuru olmayan, Fethullah Gülen'e ve cemaatine ne istedilerse verecek imkanlara sahip bulunmayan Şahin Alpay, gözaltında ne istedilerse veren irade Türkiye'nin başında. Bu durumda bir tuhaflık görmüyor musunuz? Gerçi bütün bunları sormanın beyhude olduğunun ve giderek anlamsız istekler ve sorulara yöneldiğimin de farkındayım. Demokratik ülkeler ve iklimlerde zaten böyle konular tartışılmaz, böyle sorular sorulmaz. Nereden baksanız, 70 yaşını aşmış ve birinin ömrü askeri darbelere karşı mücadeleyle, diğerinin demokrasi öğretimiyle geçmiş, Nazlı Ilıcak ve Şahin Alpay'ın gözaltına alınmış olduğu bir ülkeden göze, söz ediyoruz. Böyle bir ülkedeki rejimin adını tahmin edebilirsiniz. Yazının başına dönersek ve tekrar edersek, İçinde bulunduğumuz ve ne kadar süreceği belli olmayan bu karanlık dönemde herhangi bir yazıyla herhangi bir şeyi etkileyemeyeceğimi bildiğimi bunun idrakinde olduğumu biliniz. Yapmaya çalıştığım arkadaşlarıma ve onların şahsında tüm dostlara adaletsizlik ve haksızlığa maruz kalmış, zulüm görmüş, bu ülkenin iyi ve güzel insanlarına ve hangi görüşte olurlarsa olsunlar, dürüst beyinlerine mütevazı bir borç ifası. Daha fazlası değil. Hepsi bu kadar. Bu da Cengiz Candır'ın Evet. Arası. Böyle kapatabiliriz bugünkü programımızı. Başka Murat Belgin'in ve Metin Münir'in yazıları da vardı ama onlara vakit kalmadı bu ikisiyle yetirelim. Ve bir parçayla P Pink Floyd'la bitirelim. Brain Damage, Beyin Hasarı adlı parçayı çalacağız. Bu şarkıyı özel olarak seçmedik. Sadece Pink Floyd, bugün Richard R William Wright'ın yani herkesin bildiği adıyla Rick Wright'ın e, Piyanist klavyeci, vokalist ve şarkı yazarı Pink Floyd'daki önemli kurucu elemanlarından biri olarak çok iyi bildiğimiz bir sadaya sahip. Onu da anmak için onun doğum günü 28 Temmuz 1943. Kendisi 2008'de vefat etmişti. Ona da bir günaydın diyelim buradan. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the moon is on the path. The lunatic is in the hall.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 h